Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan yine sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, ee, hocam diyor, çıraklık, ustalık, kaliteli usta yetiştirme kalmadı. Memleketimizde seviyesizlik var. Sanayi siteleri, mesleklerin erbabı nasıl yetiştirilmelidir? İslam'da ee, sanat ve meslek sahibi olmadan... Ne gibi e, hükümler vardır teşvik edici diye soruyor. Şimdi tabi İslam'ın bir defa verdiği, ilme verdiği değeri biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi ilk gelen ayet-i kerimede insanlar okumaya teşvik edilmiş. Herkesin bilgi sahibi olması, okuma yazma bilmesi adeta ilk gelen ayet-i emir emirsi gasire ifade edilmiş. Nesadülah. İkra bismirabbikellezî halak. Halakale insen min akın. İkra verabbikel ekremellezî allame kalem. Şimdi hem okumadan hem kalemden, yazıdan bahseden ilk gelen ayetler bize bir mesaj veriyor. İkra biz, ey habibim oku. Ey müminler siz de okuyun anlamına olduğu belli. Bismirabbike bir defa Rabb'ınızın ismi, Rabb'ın ismiyle oku. Besmele yani. Allahı tanıyarak oku. İlim yapacaksan Bilgi sahibi olacaksan Allah'ı tanıyarak, bilerek, onu anarak ilme başla. İlim süresince de o yüce Allah'ı unutmadan ilme devam et manasında Kur'an-ı Kerim'in ilk lafzı, vahiy edilen ilk lafız okumayla başlamış, okuma emriyle. Rabbikel <gülüyor> kim? Ne hangi Rab'bin? Yaratan Rabbinin ismiyle okum. Halakal <gülüyor> insane ve insanı bir damla kan pıhtısından yaratan, küçücük bir işte kadının yumurta hücresi, erkeğin sperm hücresi. İkisi yarım hücre bunlar, birleşiyor. Zigot meydana geliyor, bir tek hücre oluşuyor. Ondan sonra hücre bölünmesiyle, yani mikroskopla ancak görülen tospar, zerre kadar toz parçası gibi bir hücreye başlayan insan hayatı, bölünme bölünme sonucu bölüne bölüne bölüne büyüdükçe geliştikçe organlar teşekkül ediyor. Anne karnında sonunda doğum dediğimiz olayla insan bedeni ortaya çıkıyor. Şimdi Dolayısıyla insanın bütün bu safhalarını düşünerek bilgi sahibi insan üzerinde önce sanki teşvik onun üzerinde insanla ilgili insanın yaratılışıyla alakalı inceleyip ilim sahibi olmaya teşvik İçerdiğini de hemen burada görüyoruz. Ta doğumdan ilk insanın anne karnında teşekkülünden başlayarak insanın hayatıyla alakalı e, insan hayatını incelemek, hastalıkları vesaire gözden geçtik bilmiş de giriver. Daha ilgili gelen ayet-i kerimede doğuşundan ondan insanın gelişmesi vesairesiyle alakalı ilimleri ey Habibim oku. İnsanı kalemle yazmayı öğreten Kiram edici olan Allah'ın ismiyle oku şeklinde ayetler devam ediyor. Şimdi başka bir ayet-i kerimede Kul ya la ya ayetinde, hiç bilenlere bilmeyenler bir olur mu? Mesela toplumda meslekleri bilen, ilim sahibi olan da olmayan bir olur mu? Herkes kendi mesleğiyle alakalı bir defa bilgilere sahip olmak zorunda durumunda ki mesleğinde hata yapmasın, harama düşmesin. Ve mesleğini en güzel şekilde ifade edebilsin. Önce bilgilenmek, o mesleği çok iyi tanımak, en ileri götürmek, mesleği en güzel yapmak. Nasıl olur? bilgili olur tabii ki. Maharetle, ustalıkla, bezeriyle olur. Şimdi Hazreti Ömer Radyalan Halifeliği sırasında valilere gönderdiği bir genelgede bakınız bir cümleyle ne güzel yol yöntem göstermiş bilgilenme anlamında. لَا يَبِعْ فِي illa men مَنْ تَفَقَاهْفِ الدِّينَ Valilere demiş ki Hazreti Ömer kendi bölgenizdeki esnaf ve tüccarı toplayın. Herkes kendi mesleğiyle yaptığı ticaretle ilgili fıkhi bilgileri, helalı haramı öğrenmeden bizim çarşı ve pazarlarımızda alışveriş yapmasın. ticaret atılmasın. Önce kendi mesleğinin gerektirdiği bilgileri öğrensin. Helalı haramı nedir öğrensin. Ondan sonra Bizim çarşı ve pazarlarımızda ticaret yapsın, esnaflık yapsın demiş Hazreti Ömer. Şimdi bu aslında yükü biraz hafletiyor. Yani herkes sadece kendi mesleğiyle alakalı evvel emirde hangi işi yapacaksa o işle alakalı hükümler nelerdir acaba? Fıkıh hükümler, helal haram. O mesleği en güzel yapabilmek, helal sınırları içine devam ettirmek nasıl olmalıdır? Sarrafsa saraflıkla ilgili hükümler. Peşin alıp verme mesela. Döviz bürosu işletiyor. Al gülüm ver gülüm. Doları verdi. Hemen karşılığı olan Türk lirasını teslim etmek. Euro'yu aldı. Karşılığında dolar verecek. Hemen o gün kuru üzerinden hesaplayıp teslim etmesi şeklinde. E sen büroyu alayım da doları ben yarım verim. Yok. Vade girdiği anda faiz istememe başlıyorum malum. Saraf aynı şekilde. Geldi vatandaş. Eee Diyelim altın, altınları getirdi, bozdurmak istiyor yani. 5000 bin lira tuttu altınlar. E bunun parasını ben şu anda param yok, yarım vereyim. Yok öyle. Paranız varsa alırsınız. Yani e, o zaman şöyle olabilir. Ne kadar, kaç gram tuttu altınlar? Diyelim 100 gram tuttu. Ne ediyor? Dokuz bin lira mesela. 9 bin lira tuttu altınlar. Ne kadar? 100 gram 100 gram altını deftere not ediyoruz eğer ile teslim alacaksak. E, altının gramı nedir bugün? 95 lira. Onu da not ettiniz belki. Yarın ödeme yapacaksınız. Yarın geldiğinde bu kardeşimiz yarına kadar o altınları kasada muhafaza ettiniz. Yarın parayı teslim edeceksiniz. Yarın ancak parayı teslim ederken sarf aklı gerçekleşir. Ama yarın, yarınki kur üzerinden bu defa ödeme yükümlüğünüz doğar. Altın 95 liradan 98 liraya çıktığını kabul ederim. o gece. Do, gramını 98 liraya ödeme yapmanız gerekecektir. 9 bin lira, 9, 95 bin lirayı bu defa 98 bin lira mesela ödeme. E, de, şey, dok, dok, 9 bin 99800 lira ödemeniz gerekecek. Yani bunun gibi e, alışveriş hangi anda meydana geliyorsa o, o andaki kur üzerinden ödeme yapmak suretiyle denkleştirme olabiliyor. Aksi halde faize giriyor. Yani veresiye parasını yarım veririm dediğimizden veresiye satır. Veresiye mal alma, veresiye mal altın alma olunca e, o zaman e, nesie ribası dediğimiz faiz işlemeye başlıyor. Yarınki kur üzerinden yeniden alışveriş canlandırılırsa bedelini müşteriye teslim ettiğimiz anda yeniden sarf akti yapıyoruz dersek o zaman meşru sınır içine çekilebiliyor. Yani buna benzer konuların Saraf kardeşlerimizin döviz bürolarının ön bilgi olarak bilmesi gerekiyor. Hazreti Ömer bunlara işaret etmiş. Tekstil iş yapıyorsa onun gerektirdiği bilgiler. Gıda ticareti yapıyorsa gıda ticaretle uyulması gereken kurallar konusunda bilgi sahibi olmalı ki e, kabzan önce satış yasağı var, bir takım selam akti var alışverişlerde. Ee, kar alışverişin meydana getirdiği kar miktarıyla alakalı arz ve ta talep dengesine göre oluşan fiyatlar konusunda karabozsızlık hangi durumlarda meydana geliyor vesaire. Yani bu gibi konularda esnafın bilgi sahibi olması ondan sonra ticaretine devam etmesi. Şimdi sanatkarlıkla ilgili olarak da Allah'ın Resulü mesela İnnallaha yuhub bilmuhterif buyurmuş. Allah mesleğinde hırfet sahibi olan becerikli olan sanatkârı sever bu اللّٰهُ يُحْبِ الْمُحْسِن۪ينَ buyurmuş mesela. Allah işini iyi yapanı sever, sağlam yapanı sever. İhsan erbabını. Demek ki mesleği, işi en güzelini yapmak üzere öğrenmek ve buna çabalamak bir müminin hedefi olması gerekiyor. Yani ben en iyisini nasıl yaparım? En güzeli nasıl olabilir? Hatta patent hakkı doğuracak bir ürün. Keşif icaz sayılacak kendi alanında ne olabilir? Bir müminin bunları değerlendirmesi, dikkate alması da gerekiyor. Mesleğinin sanatını ileri götürürken en ileri benim alanımda neler yapılabilir? Bir çabalaması lazım. Eski ulema, eski Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önceki dönemlerde i̇bn Sinalar, fahrettin Raziler ve diğer Büyük İslam bilginleri kendi dönemlerinde mesleklerini en ileri götürmüşler. Keşif ve icaz sayılacak derecede yeni yeni metotlar ortaya koymuşlar. Yeni tedavi usulleri ortaya koymuşlar. Mesela Fahri Razi'ye kolu kesilen, bir kolu kopan birisi getirilmiş. Taze kol ortada. Tabi hemen kanı durdurmak için gerekli müdahaleler yapılmış falan. Bu düşünmüş. Kaza sonucu kopan bu kol buna ait. Bunu ne yapalım? ...kopan kol ne yapılacak? Bunu demiş yerine mont etmemiz lazım. Nasıl edecek? İlk defa yeryüzünde belki. Yani İbn-i Karşı karşılaştığı olay. Hemen düşünmeye başlıyor. Biz diyor ağacı aşı yaparken diyor... ...bir üzüm dalına veya bir meyveye... ...değişik bir meyvanın aşısını yaparken ne yaparız? Kabuğunu açarız. İrtibat kurarız o ağacın gövdesiyle. Bezlerle bağlarız, ondan sonra ağacın kökünden gelen ıslaklık, topraktan gelen sıvı, bu bizim aşı için koyduğumuz dala da geçmeye başlar, beslenir oradan. Dışarıdan da güneşten, havadan istifade eder bu aşı yaptığımız dal, dal ve bunun sonunda canlılık devam eder. Bu da demiş kendi dalı demiş bu kol. Üstelik kendine ait bir kol. Dışarıdan başka bir, birine ait kol da değil demiş. Bunu mont etmemiz lazım. Hemen getirin demiş. Steril ortamda kaynamış sularla falan mikrobu izole edilmiş temizleme ameliyesi yapılıyor. Kopan kolun kopan yerleri iki tarafın tertemiz hale getirdikten sonra uçuza getirmiş. Kemik dokusunu, sinirleri efendim damarları kasları, dokuları diki, dikim sonucunda ee, dışarıdan da bir takım ahşaplarla e, bezlerle, iflerle bağlamak suretiyle e, tamamen kontrol altına kol alındıktan sonra bu şahsa demiş ki i̇bn Sina eğer parmağın oynamaya başlarsa bir iki gün sonra korkma demiş arkası gelir bu kol demiş kan yürümeye başladı sinir irtibatları kuruldu kurtuldu demektir Parman ucu oynayınca arkadan diğer parmakların da oynar, elin de oynar, kolun hareket eder, demiş. Şimdi dolayısıyla ilk organ nakli dediğimiz bakınız. Ama kendi kolunu, kopan kolunu takmak suretiyle bir uygulama meydana getirmiş. Bugün oluyorum bunlar, oluyor. Doku uyum olunca başkasının kolunu takma imkanı da birbirine benzerlik sebebiyle yani Ahlat'a armut aşısı yapmak gibi veya bir üzüm e, dalına bir üzüm e, üzüm dalına e, başka çeşit bir üzümü beyaz üzüme siyah üzümü aşı yapmak gibi dışarıdan yine kendi doku uyumu, uyumu olan diyelim bir cin, aynı cinse yakın olan çeşit bitkileri birbirine aşılamak gibi insanlarda da doku uyumu olan kimselerin organını alıp başka bir şahsa takma imkanı da günümüzde doğdu. i̇bn Sina bunu kendi kolu üzerinde yapmış, diğerleri elbette bunu başka insanlar üzerine deneye deneye geliştirmiş oluyorlar. Şimdi dolayısıyla kendi mesleğinde en ileri gideni, en ileri yapılacak olanı yapabilmek. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerine ''Yetep feynun diye buyulur. Düşünmez misiniz, düşünmezler mi? tefekkür etmezler mi gibi ayet-i kerimelerde anlatılmak istenen şu oluyor. Mesela bir ayet-i kerimede ve وَسَحَّلَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِعًا minhu ayetinde göklerde ve yerde ne varsa cemiyan minhu bunlardan hepsini Allah sizin hizmetinize vermiş, size boyun eğdirmiş, sizin tasarrufunuza vermiştir anlamındaki ayet-i kerimede dünya ve göklerde olan her şey, ayrım yapmadan insanın emrine, tasarrufuna verildiği gibi ifadeler kullanılmış. Şimdi ayetin sonu şöyle bitiyor. İnne fî dâlike Bütün bunlarda nice hikmetler, ibretler vardır. Kim için? likamin ye tefekkerûn. Tefekkür eden toplum için. Yani düşünen, beyin gücünü kullanan, aklını kullanan toplumlar için bütün bunlarda nice hikmetler, ibretler, faydalar vardır buyurulmuş. Demek ki insanın beyin gücünü kullanması akıl melekesini devreye sokması, bütün bu gökler ve yerde olan nimetleri değerlendirmede, onların üzerine tasarruflarda bulunmada en önemli etken oluyor. Ve insana böyle bir akıl gücü, meleke verilmiş, insan bununla çok şeyleri gerçekleştiriyor. Onun için e, tefekkür diyor bazı müfessirler, bir insanın mesleğini en ileri götürmesi, en iyisini yapabilmesi. Patent hakkı doğuran ürün meydana getirmesi. Keşif ve icaz sayılacak derecede kendi mesleğini ileri götürmesi tefekkürdür diyorlar. Hangi meslek doğrusu olsun bir mümin ben en iyisini yapabilmeliyim. Daha güzelini ortaya koyabilmeliyim. Ve bu alanda patent hakkı meydana getirecek ürün meydana ortaya koyabilmeliyim diye iddialı olması gerekiyor. Yani bugün birisiyle görüşüyoruz. Hocam diyor Amerika'da, Avrupa'da bir üniversitelerde onlarca patent hakkı doğuran ürünler, patent hakları, talepleri var. İnternetten falan girdiğimiz zaman da bunları görüyoruz diyor. Amerikan üniversitelerinde özellikle ve Japon üniversitelerinde. Bizim ülkemizde ise üniversitelerde diyor patent hakkından, keşif ve icatlardan, yeni bir takım formüllerden bahseden yok diyor yani çok seyrek diyor yani. Niye böyle verimsiziz diyor aslında soru olarak. Yani Amerikan üniversitelerinde herkes keşif, icat, yeni yenilikler ortaya koymanın peşinde. Yeni teknolojiler, yeni formüller, yeni üretilen bir takım şeyler, programlar. Herkes yenilik peşinde mesela. Yüzlerce patent hakkı doğuran ürün, keşif, icat sayılan yenilik. Oralarda ortaya konurken İslam ülkelerinde ki ülkemiz özellikle pozitif bilimine daha erken bir dönemde girdi diğer Arap ülkelerine, İslam ülkelerine göre. Öyleyken bizim üniversitelerimizde bu canlık ne yok diye soruyor. Haklı aslında. Yani bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Ecdadımız bunu yapmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi dönemlerine göre çok şeyler yapmışlar. Keşif icat sayılan, yenilik kabul edilen... ...Avrupa'nın, Asya'nın tanımadığı... ...yenilikleri bizim ecdadımız ortaya koymuş... ...kendi dönemlerinde. Fatih Sultan Mehmet malum... E, ...Halice... E, ...zincirler sebebiyle... ...normal e, yol... şeyden, ...şimdiki Galata Köprüsü'ne oradan giremeyince... ...ne yapmış? Beyoğlu tarafından... E, ...bu defa gemileri... ...karadan yürütmek suretiyle arkadan Halice'ye indirmiş... ...İstanbul'u fethederken. Karadan gemi yürütmek... ...kimin aklına gelir... Nasıl gideceğini, nasıl yürüteceğini hemen bunların projesini hazırlamak etmek. Yüzlerce binlerce ahşap tahtalar, ağaçlar vesaire. Bütün e, Beyoğlu tarafından arkalardan e, Halic'e kadar gemileri karadan kaydırarak kızak üzerinden Marmara e, işte, Halic'e indireceksiniz. Bunu yapmış Fatih Sultan Mehmet. Başka ülkede yok böyle bir örneği mesela. Bu yeniliktir bakınız gemiyi Haliç e, Haliç'te monte edeyim desiniz. imkansız. Yani tahtaları, ahşapları götüreyim. Haliç'in kenarından suların şey, kenarından e, gemiyi monte edeyim. Oradan Haliç o imkanınız yok. Düşman var karşı tarafta çünkü kenar yanlarda. Bu, bu imkanı size vermez. Ama siz arkalarda düşmanın görmediği bir yerde gemileri hazırlamışsınız. Meydana getirmişsiniz. Oradan karadan yürüterek kızaklar üzerinde kaydırarak iplerle kontrollü şekilde tutarak e, bunu Haliç'e indiriyorsunuz ve İstanbul'u fethetmede kullanıyorsunuz mesela. Ve o gün için yeryüzünde yeni yeni bir buluş, yeni bir düşünüş olarak Fatih Sultan Mehmet bunu yapmış, yaptırmış ve İstanbul fethinde bunları kullanmış. Yani dolayısıyla ecdadımız bu konuda kendine düşeni yapmış. Dünya üzerinde en güçlü hakim devlet haline almış. ...günümüzde de İslam alemi içinde... ...Türkiye'nin bir özelliği var... ...Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir tecrübesi var... ...bunu devam ettirerek... ...üniversitelerin bir an önce... ...patentlerin peşine düşerek... ...yeni keşif ve icaz sayılacak... ...yeni ürünlerin... ...herkes kendi alanında peşine düşerek... ...biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim... ...iddiasıyla çalışması gerekiyor... ...onun için kardeşimiz dediği doğru... ...yani sanatlar, meslekler diyor... ...eskisi gibi değil... ...çok meslek muattal hale geldi... Ve bunlara nasıl canlılık getirebilir derken peygamberimizin bu hadis-i şerifini anlayalım. İnnallah yuh, bir muhterif dedik ama bir rivayette muhteri'a kelimesi de var. Sonra ayınla bitiyor. Yani e, Allah mesleğinde ihtira sahibi olan, olanı sever. Osmanlı İmparatorluğu döneminde patent hakkına ihtira beratı denmiş. Hadis-i şerifte de geçen kelime aslında. Patent hakkı doğuran ürüne verilen belgeye ictirap beratı. O kelime kullanılmış Osmanlıca. Yani do, hadis şerifte, yani dolayısıyla Allah mesleğinde patent hakkı doğuracak ürün meydana getiren, keşif feizaz sayılacak derecede mesleğini ileri götüreni sever şeklinde bunu anlama imkanı da var. Elhamdülillah bizim dinimiz ayet Fadislerle gerekli teşvikleri yapmış ama biraz bizim de gayret ederek bunlara layık olmamız gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, sahabe dönemindeki uygulamalar nasıldı diye sormuş. Tabi sahabe-i kiram döneminde de sahabe kendi alanlarında herkes kendi mesleğinde en güzelini yapmaya çalışıyordu. Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek de verilir. Sahabelerden birisi bu kılıçlara su verme, kılıç imalatı yapıyormuş. Yani demircilik sanatı dediğimiz ee, o dönemde. Onun e, su verdiği kılıçlar çok dayanıklı oluyormuş. Şimdi biz, e, suyunu verirken çok verirseniz sertleştiği zaman tabii karşınızda düşmanın met, e, metal kılıçları var, gürzü var, e, kalkanı var. Bütün şiddetiyle e, kılıcı siz bu metale vurduğunuz zaman muhatabınıza e, ...tabii vurma şansınız yok... E, ...karşınıza kalkanını çıkarıyor... ...gürzünü çıkarıyor... ...kılıç e, önünüzü kesiyor... ...metalle karşı karşıya geliyor... ...sizin kılıcınız... ...bütün şiddetle vurduğunuz zaman sertlik olursa... ...kırılıyormuş kılıç... ...elinizde kılıç, kılıç da hayatınız gidiyor tabii ki... ...veya yumuşak az su verilirse... ...bu defa hemen köreliyormuş... İlk metale vurur ...kılıcın e, keskini, keskin yerleri... sağa sola dönüyor... ...köreliyor yani. Bir şey keçmez hale geliyor. Mesela bir ağaca vursanız... ...ağaca iz bile bırakmaz mesela. Yüzü dönen, körelen kılıç. O Öyle bir... ...kıvamda su vermelisiniz ki... ...kılıç ne kırılsın... ...ne de yüzü dönsün. İşte onu... ...bir sanatkar varmış Medine Münevvere'de. En iyi suyu o veriyormuş. Onun su verdiği kılıçlar... ...cengeveri ortada bırakmıyormuş. Çatışma sıralarında. Bunu bildikleri için... ...bu sefer herkes... Ona yöneliyor, o sanatkara, müşteri patlaması oluyor, etraftan kabirler, şeyler, kılıçlar getiriyor, 10, 20, 50 tane, 100 tane kılıç, bunları gözden geçirecek, su verecek, sanatının gereği. Bu sefer fiyat işte 6-7 dirhemmiş falan başlangıçta, bir koyun, yani kurbanlık koç parası aslında, 6-7 dirhem. Fiyat yükseltmeye başlamış, başka rakibi yok diye, işte tekel oluşmuş oluyor bir bakıma. 8 dolar, 10 dolar, direm, 12 dolar'a çıkarmış fiyatı. 2-3 ayın içinde o savaşların başladığı dönemde, yani neredeyse iki katına fiyat yükselmiş. Ama insanlar yine getiriyorlar. Hayat önemli çünkü sağlam olsun kılıcım diye. Neyse, fakat bu sanatkarın evinde problemler yaşanmaya başlamış. Para akışı çok olukla para geliyor sanatkara. Fakat evinde hırsızlıktır, yangındır, şeydir neyse ciddi zararlar meydana geliyor. Kazandığı paranın hayrını görmediğini fark etmiş bu sahabe. İki üç ay geçince peygamberimize gel ya sual demiş böyle böyle bir, iş, bir terslik var demiş çok para kazanıyorum. Elhamdülillah iyi bir mesleğim var demiş. Peygamberimiz bildiği halde sen ne işi yapıyorsun? Ben kılıçlara su veririm ben Medine'de demiş benden bu konuda daha usta birisi yok Allah'ına sülüm. Peki müşterilerden ne kadar para alıyorsun demiş? Efendim 7-8 riyal alıyordum ama demiş. Çok müşteri akını var. Fiyatı yükselttim. Kaça çıkardın? 12'ye demiş. 12 hemen. İki kurbanlık koç parası. Ser kılıca, ısıtacak su verecek yani. Düzenleme yapacak. Çok da fazla emek isteyen bir iş değil ama ustalık istiyor. Allah'ın sürü fiyatı demiş azalt. 10 direme düşür demiş. Peki Ya Resulullah demiş. Fiyatı indirmiş 10 direme. Bir iki ay o şekilde sanatını sürdürmüş. Yine para akışı var tabi ki. Fakat yine terslik yok olmamış. Evindeki zarar, ziyan, işlerin ters gitmesi, bereketsizlik yine devam ediyor. Tekrar gelmiş peygamberimize. Ya Resulullah demiş durum düzelmedi. Hala evimizde bereketsizlik var. O zaman iki dirhem daha düşür demiş. Sekiz dirheme düşür demiş peygamberimiz. Yine aşağı fiyatı düşürmüş. Bir iki ayda öyle çalışmış. Bakmış evde bir bolluk hissetmeye başlamış. Tekrar peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah durum düzeldi demiş. Elhamdülillah evimizde bed bereket gelmeye başladı. Ama sebebini de anlayamıyorum demiş. On iki dirhemden demiş. Sekiz dirheme düşürdüm. Daha az para girdiği halde Evimizde daha bir bolluk hissediyorum. Bu nasıl oldu deyince Allah'ın Resulü senin asıl hakkın, alın terin 7-8 dirhem dolaylarındaydı ama sen demiş tekel sebebiyle. Başka rakibin olmadığı için Medine piyasası, piyasasında bunu bir bakıma kötüye kullandın. Fiyatı yükselttin haksız yere ve 12 dirheme kadar fiyat yükselttin. Bereketsizlik bundan da. Şimdi alın alın teri olan asıl hakkın olan parayı alıyorsun. Bereketini görürsün buyurmuş. Buna benzer hülasa bir takım dengeleri korumak da gerekiyor. Yani ticarette tekelcilik dediğimiz bir çeşit malı ürünü ele geçiren rakibi olmadığı zaman istediği fiyatı uygulamaya başlıyor. Müşteri donu almak zorunda. Rekabet rakibi yoksa yüksek fiyatlı da satma satsa yine satılıyor bakıyor. Fiyatı o zaman düşürmüyor rakip olmadığı. Ama rakibi rekabet olsa başkaları bu sefer biz de mal satalım diye fiyatı düşürecekler. Normal seyrini fiyatlar bulmuş olacak. O yüzden İslam'da serbest rekabete çok önem verilmiş. Herkes e, aynı çeşit malı birkaç rakip satmaya başlayınca birbirine rekabet sebebiyle fiyatlar aşağı düşüyor. Makul bir seviyeye getiriliyor. Ve bundan tabii ki müşteriler, satın alanlar istifade ediyor. Onun için İslam'da serbest rekabete dayalı bir ticaretin öngörüldüğünü söyleyebiliyoruz. Tekel kesinlikle İslam'da tasvip edilmiyor. Ee, ve sadece belli ellere bir üretimin, bir malın, böyle bir çeşit malın geçmesi risk meydana getiriyor. İstediği fiyatı uygulamaya başlayınca toplumda zarar görebiliyor. Bununla ilgili en çarpıcı örnek Kur'an-ı Kerim'de. Bu malum Davut Aleyhisselam'a Gelen bir davacı örneği var. Bu tekel tekillerle alakalı çok önemli bir örnektir aslında o hadise. Kısaca biri gelmiş Davut Aresine ben demiş şu kardeşime şikayetçiyim. nedir kon demiş Hazreti Davut. İşte davacı olan kişi Efendim demiş inne da ehuun lehu tisun bu kardeşimin 99 tane koyunu var demiş. Orada sembol sembollere koyun örnek veriliyor. Aslında kast edilen e, tekel ürünler çeşitli tekel ürünleridir. Tekel derken yani gıda maddesi olur, başka akaryakıt olur, e, diğer e, azaldığı zaman e, işte et fiyatları olur mesela ette darlık meydana fiyatları yükseltme gibi bir çeşit ürün diyelim ona biz piyasadaki ürünün yüzde %99 99'u, bu kardeşimiz eline geçti demiş şikayetçi veriye ver yeni acetün ve aidetün. benim ise bir tek koyunum var demiş fakat bu bir tek koyun da benden almak istiyor bu beldedeki bütün ürün çeşidini bu çeşit ürünü ele geçirmek istiyor ben de bunu e, vermek istemiyorum ama zorla almak istiyor bana baskın geldi üstün geldi ve beni e, vermeye zorluyor diyor Davut Aleyhisselam'a. çok güçlü hale geldi bütün mal çeşitlerinin yüzde 99'sını ele geçirdi yüzde bir sadece benim elimde ona da göz dikti onu da almaya çalışıyor yüzde yüz bütün ürünler onun eline geçecek tam tekel meydana gelecek demiş onun üzerine kahle ki büstürlüne aci diyor Davut Aleyhisselam. şüphesiz o, senin de bir tek koyunu almaya çalışması bu kardeşinizin sana karşı bir haksızlıktır diyor. E, dolayısıyla e, bunu senden almayı isteme hakkı yok demiş Davud Aleyhisselam. Arkasından da ortaklıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'e tek ayeti kerime geliyor ve şöyle buyuruyor. Ve inne ile ruhta ile ibadumarabadın. Papesiz ortakların birçoğu şirketlerde birbirlerine karşı haksız yaparlar. Birbirinin hakkını yerler şirket ortakları. Yani şirketin yönetimini ele geçiren, yüzde elliden fazlasını, yüzde birini ele geçiren şirketin yönetimi. Onun elinde artık yüzde 49'un e, hakları ona bağlı. Onların insafına kalmış oluyor artık. Çoğunluğu ele geçiren şirketlerde azınlığın haklarını vermede kendi serbest addediyor ve çoğu zaman haklarını vermeyebiliyor. Haksızlık yapabiliyor. Ancak illerle damr-u amr salihati iman eden ve salih amel işleyen ortaklar böyle değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani şirketin yönetimini elinde tutan, yüzde fazla hisseleri elinde tutan yönetim eğer iman eden, salih amel işleyen dürüst kimselerse onlar böyle değil, hak yemezler. Kendileri kazandığı gibi azınlıkta kalan şirket ortakları da kazandırırlar. Onların hakkı neyse verirler. Onlar müstesnadır. Ve Ancak bunların sayısı da ne kadar azdır buyurulmuş. Yani iman edip salih amel işleyen ve şirket ortaklarının tamamının hukukunu gözeten şirket yönetimleri ne kadar da azdır şeklinde Kur'an-ı Kerim'de tek şirketle alakalı şirketlerle alakalı uyarıcı ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. Kısaca Davut Aleyhisselam'ın bu 99 koyun örneğinin arkasından ortaklıklarla alakalı bu Ayet-i Kerim'e geliyor ve şirketlerle ilgili en zayıf noktaya diyelim, hak yenmesiyle alakalı noktaya Ayet-i de yer veriliyor. İşte bunun gibi e, Hulasa e, sahabe döneminde, Peygamber Efendimiz zamanında sanatla ilgili herkes hakkına razı olacağı bir sistem kurulmuş ve bu mesleklerin suistimal edilmemesi yoluna da gidilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, Esnafım e, ticaretle uğraşıyorum. Tahsil edemediğim alacaklarımı avukata vermek zorunda kalıyorum. Ona parasını alıp kalan gecikme bedeli avukata kalıyor. Ana parayı, ana parayı alıp e, kalan gecikme bedeli, temerrüt faizini kastediyor hala kardeşimiz avukata kalıyor. Kalan bu faizde benim sorumluluğum var mı diye sormuş. Yani avukata icraillik olan senetlerin çektiğini veriyor kardeşimiz burada anlattığına göre. Mesela 100 bin lira tutan çenek senetler çekler var, avukata verdi. Bunlardan ne kadar temerrüt faizi alabilirsen icra yoluyla bunları tahsil et faizler senin olsun diyormuş. Acaba bunda benim vebalim var mı diye soruyor. Şimdi burada bildiğimiz gibi bir yıl gecikmeli alındığını düşündüğümüz 100 bin lira burada bir alacak var. Avukata verildi. Avukat icra yoluyla bunu tahsil ederken 1 yıl içinde yüzde 8-9 enflasyon olduğunu düşünelim şu andaki duruma göre. Yüzde 8-9 değer kaybetti para. Bunu bir defa alma hakkı var bir. Avukatın hakkı nedir? Diyelim 5 bin lira avukatlık ücreti var. Onu eklediniz. 3 bin lira icra masrafı yapılmış. Onu eklediniz. Protosa masrafı falan. Yüzde 20'ye çıktığını kabul edelim. Yüzde 20 kadar borçlunun sebep olduğu 100 bin lirayı zamanında ödemediği için olan fazlalık var. Fakat bakıyor temerüt faizi daha yüksek. 120, 130 bin lira. 30 bin lira eklenmiş durumda. Bu defa siz 120 bin lira hak sahibi olarak alıyorsunuz. Avukata hakkını veriyorsunuz. Enflasyon kadarını %8'ini sizin, al, sizin alma hakkınız var. Para değer kaybetmiş. İcra masrafları zaten ödendi. Ee, protesto masrafları falan. 10 bin lira fazlalık var mesela. İcra yoluyla 130 bin lira şeye yatmış. İcra da para yatmış. 130 bin lira olarak. 10 bin lira fazlalık var. Şimdi bu kardeşimiz bütün fazlalık senin olsun demiş. Ben 100 bin alırım temiz para. Geri kalan ne kadar temel faizi falan olsa senin olsun demiş avukata. Bu doğru değil. Yani avukat kendi gerçekten verdiği emeğin karşılığı neyse icra takibi sırasında onu alır. Temel faizi bunun üzerine çıkarsa bu fazlalığın geri verilmesi lazım. Bu 100 bin lira borcu olan kişiye iade edilerek kardeşim biz hesabı kitabı biz Bizi dün yordun ama 10 bin lira da burada fazla alınan faiz kısmı var. Bunu sana iade ediyoruz. Senin hesabına yatıyoruz demek gerekir ki bereketli ticaret yürüyebilsin. Başka bir kardeşimiz, hocam bankalardan kredi kartı çekiyoruz. E, zamanında ödeyemiyoruz. Bunun oranı var mıdır? Zamanında ödeyemediğimiz kredilerden, oluşan günahlardan kurtulma çaresi nedir diye sormuş. Şimdi bankalardan kredi kartı çekiyoruz diye bir defa bu ifade neyi, neyi ifade ediyor? Para çekiyoruz. Kredi kartıyla para, kredi çekiyoruz anlamına geliyor. Faizli kredi olduğu belli. Ve bunu gününde ödemezse, zaten gününde ödese bile bir faizi var bunun. Para çekildiyse yani. Faizli kredi kullanılmış oluyor. Günü geldi ödeyemedik. Bir de temerrüt faiz ekleniyor buna. İlaveten bu daha yüksek bir faiz. Onu da bizden tabi ki banka zorla alıyor sonunda. Çifte faiz ödüyoruz. Bir normal krediye faiz ödedik. Bir de temerütten dolayı faiz ödedik. Katmerli faiz. Şimdi böyle değil de kardeşimin sorduğu kredi kartıyla mal alıyoruz dese o farklı bir olay oluyor bildiğimiz gibi. Kredi kartıyla gittiniz bir marketten mesela gıda maddesi aldınız. 300 liralık gıda maddesi aldınız. 3 ay taksit yapıldı. 150 lira ödeyeceksiniz diyelim mesela. Bu ayrı bir olay. Ve bunu gününde ödersek... E, ...bankada... ...komisyon veya hizmet bedeli olarak... ...bir bedel alabilir araya girdiği için. Bunun kullanımı biz caiz diyoruz. Faizli bankanın ki yeni değil de mümkünse... ...faizsiz bankaların kredi kartı tercih edilir... ...ama her nasılsa... E, ...kredi kartıyla aldığımız... ...bu e, gıda maddesinin bedelini... ...zamanında ödüyorsak... ...problem en aza iniyor... Yani doğrudan faiz muamelesine girmiş, bulaşmış olmuyoruz. Ancak faizli bankanın havuz sebebiyle dolaylı yoldan destekleme falan olsa da direkt bunda faiz yok. Ama diğer e, kartla kredi çekersek, banka diyelim size bin lira nakit para çekme hakkını tanımış o kredi kartı çeşidi. Siz bin lira para çekiyorsunuz sanki maaşınızmış gibi. Bunu harcıyorsunuz başka yerlerde. Ama tabii ki bankaya geri öderken bunu 1100 lira olarak, 100 lira fazla ödüyorsunuz mesela. İşte ya 3 ayda, 6 ayda neyse, nasıl ödenecekse geri bakıyorsunuz 1100 lira olarak geri ödemesi var. 2000 lira çektiniz kredi kartına müsaise. Mesela 2300 lira ya da 2400 lira olarak banka bunun tahsilatını yapıyor. Faizi kredi çekmiş, ödemiş oluyoruz mesela. Şimdi sonunda kardeşimiz eh olan oldu diyor. Bu şekildeki bir muameleyi yaptığımızı düşünelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Tevbesi nedir diye soruyor. Tevbesi bir defa kararlı şekilde bu işlemi bırakmak. Yani nakit, kredi kartı nakit çekilmez. Faizli bir kredi almadır. Faiz ile beraber geri ödendiği belli. Ona girmemek lazım. Her nasıl girildiyse de tevbenin yolu faiz kısmını tasadduk akla geliyor tabii ki. Ne kadar faiz ödediysek bin liraya yüz lira faiz ödediğimizi kabul edelim. Bir yüz lira da fakirlere tasaduk etmek yoluyla belki tevbe şekli akla gelebilir. Orada menfaat sağladık. Ondan sonra Allah ellerimizi açalım. Ya Rabbi bunu siliver günah defterimizden demek yerine o fazlalık faiz olan kısmını fakire tasaduk etsek bir dereceye kadar işte ise hani tevbe ederken bu sadakanın bize faydası olabilir. İş yerinin bankaya verilme, kiraya verilmesi uygun mudur diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi bununla ilgili sadece ben şu adı şerifi zikretmekle geçiyorum. Herkes kendi fetvasını kendisi versin diyoruz. İstebti istepti kalbüke vini eftekel müftün buyurmuş peygamberimiz. Her ne kadar sana müftiler fetva verse de bir de kalbine danış. Feda ma yürübike ila ma ala kalbine okte olanı bırak kalbine ukte vermeyeni, kalbine rahatlık vereni al. Kalbini meşgul ediyorsa ya yani burada İslam'ın haram kıldığı işler yapılacak. Ben buraya kirayı veriyorum, benim mülkümde benim rızamla faiz alışverişleri yapılacak burada diye kalbini meşgul ediyorsa kalbini rahat ra, kalbine rahatsızlık vereni bırak. Kalbini rahatlatanı al demiş peygamberimiz. Bu hadis-i Herkes kendine göre ne yapacağını anlamış oluyor. Yani bu hadis-i şerif bize gerekli mesajı veriyor. Başka bir kardeşimiz, hocam kişi diyor alacağını tahsil edemezse, borçlu talepte bulunsa, zekat sayılır mı? Demiş. Yani şimdi e, bin lira alacağımız var birisine diyelim. 6 ay geçti ödeyemiyor. E, fakir duruma düşmüş belli. Belli size teklifte bulunuyor diyor ki siz nasıl zekat veren birisisiniz zenginsiniz yani bu bin lirayı da zekatınıza sayı verseniz teklif şeyden geliyor borçludan geliyor mesela bunu kabul etme zorunda değiliz tabii ki borçlu teklif etti diye fakat biz illa bunun ödenmesini sağlamak istiyorsak borçluyla şu şekilde konuşulsa ben size zekat desteğinde bulunayım size 1500 lira vereyim yani zekat fasından e veya yardım da diyebilirsiniz. Zekat demeniz gerekmez. İsterseniz bana olan borcunuzu da kapatabilirsiniz deseniz. Bu bir dereceye kadar fiilen ona 1500 lira veriyoruz. Bu kardeşimiz de 1000 lira bize iade diyor. Bize olan borcu kapansın diye. E bu olabilir dersem alimler her yani ne kadar biraz göstermelik tarafı varsa da alıp verme varsa da bu olabilir. Böyle değil de hayali olarak bu bin lirayı ben zekat niteliği sildim dediğimiz zaman büyük çoğunluk bunun zekat yerine geçmeyeceğini kabul ediyor. Değerli bir sadakadır. Bir yardımdır. Ciddi ecir meydana getirir ama zekat yerine geçmez demiş. İşte malum büyük çoğunluğu. Bunu da Kur'an-ı Kerim'deki malum şu ayet-i dayanarak söylemişler. Eğer borçlu darlık içindeyse ona yakasını genişleyeceği zamana kadar süre tanımak lazımdır. Hatta borçlu uzun süre borcunu ödeyemeyecek duruma düştüyse bunu tasadduk edivermeniz yani silivermeniz ya da sadaka olarak bunu kabul edip almamanız sizin için daha ayrıdır buyurulmuş. İşte buradaki sadakayı zekatı da kapsadığını düşünerek ee, o görüşte olanlar bunu ifade etmişler. Ama dediğimiz gibi büyük çoğunluk hanefi mezhebi başta bu gibi batak alacaklar anlamayan alacaklar zekat yerine geçmez. Değerli bir nafile sadak olarak silinir, borcu borç yükünden kurtulur ve cenabaktan ecir beklenir, büyük ecir beklenir. Ama zekat olarak bunlar e, hesaba dahil edilmez diye değerlendirilmiş. Efendim burada sohbetimiz doktaraken hepiniz hayırlı günlerdiriz. Hoşçakalınız.